Ve alahebi ile mütekin. Bısalat ve selamı ala sığıdına ve nabiına ve şefiğine Muhammed. Ve ala aleyhi ve Bismillahirrahmanirrahim. r-Rahmani r-Rahim. El dina عند الله İslam. Al-Ayah. Sallalahu ala azim. Vb. Allahın Rasuluna, Nabiüllâkim. Vnemü ala zâlîk min al-shaikirîn al-shahidîn Çok aziz. Efekt muhterem müslümanlar. Şükür mevzuuna devam ederken dedi ki: Allahu zulcelal ve kemal hazretlerinin bize olan en büyük ve başta gelen nimeti insan oluşumuz. Yani mahlukat içerisinde bizi insan yaratmış olması Mevla'nın Endamıyla ile eşrefi mahluk manasıyla ekremi mevcut hatta varlığın göz bebeği Allah'ın has muhatabı Cenabı Hakk'ın yeryüzünde halifesi muhteremimler insan diğer mahlukat her şeyiyle insan oğlunun emrinde aylar güneşler yıldızlar gezip dolaşan bulutlar yağan yağmurlar Şırıl şırıl akan dereler, pırıl pırıl suyuyla varlığın hayatını devam ettiren pınarlar ve sayınız, aklınızdan geçen bütün nimetler ve varlık, insan oğlunun emrine verilmiştir. Muhtemel Müslümanlar, isterseniz buraya bir latifeyi de ilave edeyim. Sadi Gülistan'ın sahibi, sahibi, müellifi Sadī Shirazi öyle diyor: Ebru badu mehu xurşidu felak derkarand, ta'tunani be kifariyü be gaflet nekuri. Heme ezbheri tü sergeşte u ferman berdar şartı şartı insaat ne başet ki tü ne veri. Bak diyor bulutlar." Rüzgarlar, yağmurlar Hepsi Vazife görmekte Hizmet için Mütehayyil bir halde Emre itaat etmektedir Ta ki sen Yavrularınla beraber sofraya oturup Huzurla yemek Yemek yiyesin Karnını doyurasın diye Muhterem Müslümanlar Bütün varlık Mütehayyil bir halde Vazifesine devam ediyor Yaratıldığı günden beri Tahtu nani be kafariye be gaflet takisen sofrana koyduğun ekmeği ve nimeti yüce yaratıcından gafil olmadan yiyesin diye, nur yumağı yavruların ay parçası ailen eğer kanaat ettiğinde takıntın yoksa evine döndüğüm zaman geriyi düşünecek bir keder ve dert de yapmamışsan, başına kâile açmamışsan o sofranda huzurla oh diyerek Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinden istifade edersin diye. Bütün bulutlar, yağmurlar, rüzgarlar senin hizmetine verilmiştir. Vesadi devam ediyor. Heme ezbehretiyü sergeçte bu ferman berdar. Hepsi Mest ve, müte ve mütehayyir halde senin emrindeyken şartı insaf ne bahşet kitü ferman ne beri. İnsaf şartı mıdır ki insan olduğun halde, akıl verildiği halde, izan verildiği halde, idrak verildiği halde, düşünce verildiği halde sen Yüce halikına asi olasın diyor. Ya. o hayvanın kesilirken ki haline bakınız, muhterem Müslümanlar, her gün milyonla mahluk pişağın altında, şairin dediği gibi, kurban olan candır sana, canını feda ederek, sofraya pişirilip getiriliyor, günde milyonlar mahlukat-ı ilahiye, sen gıda alasın, sen zinde olasın, sen hayatını devam ettiresin diye. Ve hakeze ve hakeze. Muhterem Müslümanlar, öyle olunca bizim de elbette bir borcumuz, bir mükellefiyetimiz, bir vazifemiz olacak. O da Halik'imiz, Sübhanehu ve Teala Hazretlerine karşı ubudiyet ve kulluğumuzdur. Muhterem Müslümanlar, Geçen derslerimde de söyledim. İnsanoğlu... ...bu ekremiyet ve eşrefiyeti... ...sadece maddesiyle almıyor. Çünkü maddesi fanidir. Çürümeye mahkumdur. Eğer biraz daha açık söylenmesi gerekirse... ...belli bir ömürden sonra kabirde cifedir ve leştir. Tamam mı? Yani insan bütün güzelliğiyle beraber... ...maddesiyle insan olmuyor. Evet. Onu... ...ulviyetlere götüren... ...onu arşa uçuran... ...onu Allah nezdinde meleklerden... ...daha makbul hale ulaştıran... ...bir mana yönü vardır ki... ...muhterem Müslümanlar... ...Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinin... ...indirdiği kitaba... ...gönderdiği dine... ...ve mebus kıldığı Rasulüne... İtaatıyla olacaktır. Evet. Bugün dersimizde artık nimetlerin en büyüklerinden biri olan İslam'dan söz açıyoruz muhterem müslümanlar. Din duygusundan söz açacağız inşallahü teala. Ve ön söz olarak şöyle diyorum. Hazreti Ademle ilk insanla beraber doğan kitaplarımız öyle diyor. Asli duygular vardır. İlk insanla beraber doğan ve beşerin akışıyla devam eden asli duygular vardır. Bunların başında bir ilaha, bir mabuda ibadet etme, kulluk etme duygusu. Yani beşer hiçbir devirde Allahsız yaşayamamıştır, dinsiz yaşayamamıştır, inançsız yaşayamamıştır... Mutlaka bir kudreti külliye sahibine inanmak, onun huzurunda el açmak, ona derdini dökmek, ona secde etmek ihtiyacını hissetmiştir muhterem Müslümanlar. Bu arada istisnalar olmuştur muhterem Müminler. İlimde bir kaidedir biliyorsunuz. istisnaya hüküm taluk etmez. Bazı kudurgan insanlar... ...arkasına takabildiği kadar kitlelerle bu hakikati geri aktırmak istemişlerdir. Bu gerçeğe sırt çevirmek istemişlerdir. Fakat belli bir müddetten sonra bu da bir imtihanı ilahidir. Muhterem Müslümanlar, insanoğlu için bu da bir imtihanı ilahidir. Bakalım beşeriyet böyle bir perişanlığın, bir çirkin, bir çamurun karşısında nasıl tavır alacaklar diye... وَتِلْكَ الْاَيَّامُنُوا دَعْوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Kur'an-ı Kerim öyle diyor. Biz insanlar arasında zafer ve mağlubiyeti, neş'eyle huznu, nurla zulmeti elden ele bazen değiştiririz buyuruyorlar. Yani iman ve aşkın şahlandığı devirler bazen de, bazen de küfrün çıldırdığı günler ve yıllar, aylar olabilir muhterem Müslümanlar. Bu bir imtihan-ı ilahidir. İnsan bunları seyrederken Bu curcuna içerisinde Yüce Halık'ından Kopmayacak Ve bilecek ki yeryüzünde o Büyük varlığın halifesidir Ve iz kâle rabbuke lil melâiketi ca'ilun fil arzu halife İlk defa Hazreti Adem'i yaratırken Cenab-ı Halık'ı Zülcelal Ey meleklerim Adeti ilahi kullarına örnek olsun istişareden uzak kalmasınlar diye Cenab-ı Hak yüce kudret sahibi her işi kendi gördüğü halde Adem aleyhisselamı yaratışında ey benim meleklerim arz üzerinde ben bir halife yaratacağım, insanı yaratacağım ne dersiniz diye istişare ediyor onlarla قالوا etece'alu fîhâ men yuhsidu fiha ve ya rabbena sen arz üzerinde fitne çıkaran hadiseler çıkaran kan döken bir varlığı bir mahluku yaratmak mı istiyorsun ve nahnu nusebihu bihamdika ve nuqaddisu seni hamdinle tesbih eder senin noksan sıfatlardan biz de vanlı ederiz melekler böyle diyorlar onlar nurdan yaratılmışlar. Onlarda şehvet, onlarda hırs, onlarda gazap, onlarda masiyet yoktur ya. Böyle diyorlar Cenab-ı Halik-i Zülcelal. Ve nahnu nusebbihu bihamdike ve Cenab-ı Halik-i Zülcelal bu istişareden sonra "Kale inni a'lemu ma Ey meleklerim, siz bilmezsiniz, gerçeği ben bilirim. Adem oğlunun yaratılışında büyük hikmetler olsa gerekti. Cenab-ı Hak Adem'i yaratıyor, ona bütün eşyanın isimlerini talim buyuruyor. Kudret medresesinde okutuyor onu Mevla. Vasıtasız olarak muhterem Müslümanlar. Peygamberimiz i Efendimiz'in öğretmeni, muallimi, üstadı da ilahi kudrettir. 124 bin enbiyanın da böyle. Onlar rahleyi tedrise oturmadan, bir hocadan bir harf dahi teallüm etmeden, kainatın bidayetinden sonra ne kadar ilim varsa Cenab-ı Hak onlara defaten lütfediyor ve selam. Peygamberi Zişan Efendimiz Miraç gecesinde öyle buyuruyorlar. Üç ilim verildi bana. Hatta hadisenin başlangıcı şöyle. Sohbet ediyoruz diyorum ya devamlı muhterem Müslümanlar sohbet ediyoruz. Ya Muhammed Mele-i Ala diye isim verdiğim o dört melek sana sualler soracaklar. Onların cevaplarını biliyor musun? Mel ve mel mühlikatü ve mel keffaratü ve meddaracat. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail aleyhimusselam birer sual soracaklar. Miraç gecesinde Peygamber Efendimiz'in dönüşünde. Onların sualleri ve cevapları nedir biliyor musun Muhammed'im? <gülüyor> ya Rab her şeyi önünde ve sonunda bilen ancak sensin. Her şeyin ilmi senin nezdindedir ancak. Ya muhterem emirler. Ben böyle deyince Rabbim diyor sırtıma alimlik sıfatıyla elini koydu. Elini koymak yani tecelli etmek manasına. Cenab-ı Hak böyle bizim gibi elden ve suretten münezzehtir. Müteali'dir, müberradır, mukaddestir muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hak sırtıma alim sıfatıyla tecelli etti. Bürudetini, serinliğini sadrimde duydum. O anda, Yani, kainatın yaratılmaya başlanışından, kıyametin düzenine ve cennetteki aleme kadar, kainatta ne kadar ilim varsa bana mülçe şıpladı Cenab-ı Hak diyor. Ya muhterem ya Peygamberi Zişan sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet. Cenabı ı Huzeyfe öyle diyor. Mesabihi şerif hadislerindendir. Peygamberi Zişan Efendimiz bir gün sabah namazından sonra minberine üç basamaklı minbere çıktılar, konuşmaya başladılar, öğle namazına kadar. Namazı kıldırdılar, tekrar çıktılar, ikindi namazına kadar... Namazı kıldırdılar, tekrar çıktılar. Güneş Medine hurmalıklarının arkasına yıkılıncaya kadar konuşular. Ma'kan, ma'kan ve ma'se'yekun, olmuş ve olacak ne varsa kainatta birer birer söylediler diyor. Olmuş ve olacak kainatta ne varsa hepsini birer birer söylediler. Bizden hıfzedenler onu hıfsetti, unutanlar unuttular diyor. Hatta burada şöyle bir latifesi vardı Peygamber Ezişan Efendimizin. Ey ashabım, güneş hurmalıkların arkasına yıkılmıştı dedim ya. Ey ashabım, dünyanızın ömründen kalan, gününüzden kalan kadardır. Niye muhterem Müslümanlar? Çünkü peygamber efendimiz ahir zaman peygamberi. Evet. 124 bin enbiyanın hatemi ve sonu muhterem bilir. Ondan sonra bir daha peygamber gelmeyecek. Kur'an-ı Kerim'den sonra bir daha kitap inmeyecek. Şeriat-ı İslamiye'den sonra bir daha nizam kurulmayacak. Hatta muhterem cemaat Bedir gazvesinde Peygamberi Zişan Efendimiz İslam'ın müşriklerle ilk harbiydi biliyorsunuz. Bedir gazvesinde Peygamberimiz Zişan sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri secdeye kapanıp yüklendiği zaman Cenab-ı Hakk'a <gülüyor> niye yüklendi diyeceksiniz. Çünkü sahabe 313 kişiler kervan takibine çıkmışlar. Müşrikler 700 küsur kişi, hepsinin biniti var. Harp için silahlarını kuşanarak gelmişler. Bedir meydanında karşılaşırlar. Sahabe 313 kişi silahlı değil. Birkaçında silah var, birkaç binitleri var. Kervan takibine çıkmışlardı. Düşmanın geldiğini haber alınca Peygamberi şeref-efendimiz istişare ettiler. Böyle bir durum var, ne yapalım diye. Muhterem Müslümanlar, Ensar ve muhacirinden birer kişi ya Resulallah, atınızı denize sür, sürseniz arkanızdayız. O biri, Hazreti Musa'nın Beni İsrail'i kavmi, Ya Musa sen ve Rabbin gidin, harbidin, biz burada oturacağız dedikleri gibi diyeceğimizi zannetme. Ateşe girseniz sizinle beraberiz ya Muhammed dediler sallallahu aleyhi ve sellem. Evet muhterem Müslümanlar, evet. Biz o sahabenin torunlarıyız, tamam mı? Delikanlı, memleketin genç evladı, kimin arkasından yürüyeceğini, hangi yolda gideceğini, neye tabi olacağını iyi tespit et. Sakın olaki kozmopolit haydutların arkasında dünyayı çürütüp. İradeni mahvedip, akıbetini ebedi husrana göndürme. Sen, Allah'ın kulusun, Hazreti Muhammed'in ümmetisin, Kur'an'a tabi olmak mecburiyetindesin ve İslam olmadan bir nefes dahi yaşayamazsın. Tamam mı? Kararın devamlı olarak bu olacak, bu yolda yaşayacaksın bu yolda öleceksin inşaallahu teala söyleyeceğim şu muhterem müslümanlar peygamber efendimiz o gün çadırına çekildiler ertesi gün sabah harp var mübareze muharebe var rabbi zülcelaline mübarek ellerini kaldırdılar muhterem müslümanlar şafağa kadar ya hayyu ya kayyum ya zelcelali ve ikram bir rahmetike estağiz ey hayyu kayyum ve celal ve ikram sahibi olan mevlayı mütealim Halimiz sana malum, rahmetin ve imdadın nusratına ihtiyacım var ya Rabbi bugün sahabemle beraber bizi yalnız bırakma diye yalvarıyordu. Bu arada şöyle yüklendi muhterem Müslümanlar Peygamber Efendimiz. Gözyaşları ve secde hali böyle diyordu Allah'ın Resulü. Arşın sahibi sensin, arz üzerinde ben ve etrafımdaki birkaç kişi... Eğer bugün bize zafer verirsen ne ala. Vermezsen sabahı haşla kadar toprağa sar secde eden kalmayacak Rabbim diyordu. Niye muhterem memurlar? Çünkü kafirler fırsat elde ederse peygamberimiz Şehnü Efendimizi katledecekler. Peygamber Efendimiz katledilirse bir daha peygamber de gelmeyecek. Bu iş böylece bitmiş olacak. Kıyamet sabahına kadar kainat küfür ve şirkle, isyan ve tuyanla dolu gidecek idi. Peygamber Efendimiz'in bu gözyaşları, feryat ile dolu secdesi, çadırın önünde bekleyen sıddık Ekber'e, çok acıyıp tesir etti. Artık dayanamadı, dayanamadı, izin alarak çadıra girdi ve ya Resulallah, bu kadar üzülmenize artık razı olmam, Rabbimiz zafer vaadetti, galip ve muzaffer olacağız artık. Yeter ya Resulallah dedi. Müzele Müslümanlar, sahabenin Peygamber Efendimiz'e merhameti çok acipti. Sevgisi çok acipti, ruhi yakınlığı çok acipti. Allah Resulüne karşı olan durumları, İnsanlık tarihinde görülmeyecek şekilde edep ve merhametle dolu idi. Onun için su büyük Ekber Efendimiz artık dayanamadı. Tamam ya Resulallah, bu iş burada bitsin, Cenab-ı Hak zafer rütfedecek diye Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i teselli ettiler. Peygamber Efendimiz, peki ya evve bekir buyurdular. Peki ya evve bekir buyurdular. Rabb-i teala ve tekad durumu... Tevkil etmek suretiyle, teslim etmek suretiyle sabahı beklediler ve zafer mukadder oldu. Şunu demek istedim, muhterem Müslümanlar, arz üzerinde Cenab-ı halık Zülcelal'in koyduğu ilahi nizam, İslam dini ve beşeriyetin saadeti için tek yol. Ve yeryüzünde halife olarak yaratılan insan olduğu Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinin eltaf-ı ilahiyesiyle, ...eğer ölümsüzlüğe ermek isterse... ...mutlaka bu asli duygu olan dine ve İslam'a sarılması zaruridir diyoruz. Şimdi İslam üzerinde ayetler okuyacağız... ...ve Peygamber Efendimiz Müslümanların haline göre hadis-i şeriflere bakacağız. Bakalım bu İslam neymiş muhterem Müslümanlar? Yani bugün 4,5 milyar, 5 milyar insan bugünkü şu alemde çeşitli yollara gidiyorlar... Çeşitli inançlara salik oluyorlar, çeşitli insanların arkasında yürüyorlar ve değişik meslekler ve meslek mezheplere sülük ediyorlar. Bunların hangisi haktır ve gerçekte halifetullah olan Allah'ın alnından öptüğü insan hangi tiptir, hangi nevi insandır bunu göreceğiz. Muhterem Sümallar, evvela şunu diyoruz ki, dinsiz ne insan ne de dinsiz bir cemiyet mesut ve baktiyar olamaz. Genç evlatlarımıza bunu beyinleri beyinlerine çelik çiviyle perçinliyorum. Dinsiz bir insanın, dinsiz bir kavmin, dinsiz bir milletin, dinsiz bir ulusun, dinsiz bir topluluğun saadet yüzü görmesi mümkün değildir. Çünkü milletin ve mülkün, kainatın sahibi o dini gönderen ve indiren Allahu Zülcelal'dir. Dinsiz bir cemiyet ve topluluktan Mevla razı olmaz muhterem Müslümanlar. Hemen hemen her dersimizde söylüyorum Akif'in mübarek sözü Yıkılmış maneviyatıyla Ayakta kalmış bir topluluk söylenemez muhterem Müslümanlar gösterilemez. Az evvel istisnalar dedim 70 sene kadar zulmü bidat ile Kıyanetle ve tecavüzle, zor ve baskıyla ayakta durmaya çalıştığı, insanların üzerinden tankla geçtiği, barut ve ateşle cemiyetleri sindirdi, Sovyet, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği diye isim aldı, nihayet, düşünün yani dünya tarihi, insanlık beşer tarihi içerisinde 70 sene, nihayet bugün, Topun nambusundan çıkan paçavralar gibi kahvulup tarihe karışık gitti ve selam. Muhterem Müslümanlar, tabii böyle korkunç bir rejimin, Allahsız bir sistemin, geride bıraktığı veledüz zinaları, piçleri olacaktır. Bunlar bugün hala, Rusya'nın yetsininden tutunuz, efendim, Kazakistan, Türkistan, Tacikistan'a, ta Azerbaycan, Nahçıvan'a kadar ininiz. Macaristan, Yugoslavya, Sırba kadar varınız. Bunların içerisinde ilahi gerçeği inkar eden milyonlar ve milyonlar var. Son zamanda Rusya'nın başındaki mütecaviz canavar öyle diyor muhterem müminler. Gazetelerde okuyorsunuz. Şimdi karşımızda iki düşman var diyor. Biri İslam, diğeri Komünist Çin diyor. Rusya'nın başındaki kan içici canavar öyle diyor. Karşımızda şimdi iki düşman var diyor. Biri İslam, diğeri ko Komünist Çin diyor. Ya, Komünist Çin'i niye sayıyor? O da teknik imkanlarda hep ileri gittiği için başıma bir gün dert olur diye ondan da korkuyor. Fakat ondan daha çok İslam'dan korkuyor ve İslam'ı en büyük düşman olarak ilan ediyor. Muhterem Müslümanlar Yeltsin ve Hempa'larının Allahsız ve imansız kozmopolit haydutların Böyle demeleri ve diyecekleri gayet tabii karşılanır Elbette böyle diyecekler Çünkü Çünkü 70 sene Kızıl Meydan'a din afyondur Din yeşil zehirdir diye yazdırmışlar ve bunu okuyarak geçmişlerdir 70 sene Dine karşı durum ve tutumları bu Moskovacıların hali bu Benim garip gördüğüm şu muhterem müminler Türkiye'mizde Malazgirt Savaşı'ndan bu tarafa 925 ve daha çok sene İslam'ın beşiği İslam nurunun kaynadığı ve fıkırdadığı Ilahi aşkın ve Kur'an'ın nuru'nun parıldadığı şu cennet vatanımızda Yetsinin dediğini aynen söyleyen köksüz ve canavarlara ne demeli acaba muhterem Müslümanlar? Ya. Garip değil mi muhterem müslümanlar? Düşünen adamın dünyada yükü çok ağır muhterem Müslümanlar. Kapı caminin muhterem cemaati düşünen adamın dünyada yükü çok ağır. Okumayım deseniz olmuyor, gazeteleri okuyorsunuz. Duymayım deseniz olmuyor, hasbuhal edip konuşuyorsunuz. Dinlemeyim deseniz olmuyor, memleket meseleleridir. Mutlaka bir şey bilmeliyim diyorsunuz. Fakat muhterem Müslümanlar hayret edecek şey akifin cennet vatan dediği bu mübarek yurtta ne salma itler, ne kudurmuş köpekler, neler yetiştirmiş. Hani Akif öyle diyordu ya, it yetiştirmek için toprağı gayet bümbit diye, neler yetişmiş, yetişmiş meğer muhterem Müslümanlar. Ya Rabbi Zül Celalimiz, mukaddesatımızı bunların şerrinden muhafaza buyursun inşallah. Devam. Birleşiyorlar, toplanıyorlar, nutuk çekiyorlar. İslamcılara geçit yok. Biz varız diyorlar. Nerede mi? Moskova'da değil, Türkiye'de muhteremimiler. Ya Koca Akif'in Koca Akif'in anbiya yurdu bu toprak. Şuhada burcu bu yer. Bir yıkık türbesinin üstüne mevla titrer. Öyle meşbu şehadet ki bu öksüz toprak fışkıran otları bir sıksa adam kan şehide kanı yani fışkıran topları bir sık fışkıran otları bir sıksa adam kan çıkacak diyor. Bu enbiya yurdunda İslam'a geçit yok muhterem müslümanlar. O her şeyi söyler hürdür. Demokrasi var. Siz şeriatı Garday Ahmadiye derseniz Görüyor musunuz kökten dinci işte, tehlikeli bunlar, hemen yaftayı yapıştırıyor muhtemelen <gülüyor> Müslümanlar. O her haltı yiyor, dünyada ne kadar şerefsizlik ve adilik varsa hepsini itikap ediyor, hürdür, yaya kaldırımlar ve caddeler onun. Ama siz Allah'ım, peygamberim, Kur'an'ım, ilahi nizam, ahştan nizam falan dediğiniz zaman radikal dinci efendim görüyor musunuz bunlar en büyük tehlike. Amerika'yı da Avrupa'yı da dünyadaki bütün Allahsızlar da arkasına alarak senin peşinde ha delikanlı Evet Vatanın Efendisi sensin uyanık gelmesi gezmelisin diyor Akif Ya Cenabı Haliki Zülcelal Uyumakla ömrü geçiren biz Müslümanlara uyanmayı nasip etsin inşallahu Teala Halbuki ise Muhtemem ünliler şu ana kadar konuşmalarım bir giriştir, mukaddimedir. Halbuki ise İslam nedir? Bakın göreceğiz. İslam nedir? Nisin aleyhinde olunsun bu müberradi'nin, bu mukaddes dinin, bu arşa dayanan dinin, bu Allah dininin, bu Hazreti Muhammed'in getirdiği nizamın niye aleyhinde olunsun? Dikkat buyurunuz muhterem Müslümanlar. Herhalde bilmiyorlar da onun için yapıyorlar. Veya bildikleri halde bilmezden gelmek suretiyle nefislerinin arzusunu yerine getirmek için karşı çıkıyorlar. Hadizatında İslam diyoruz muhterem Müslümanlar. Kulak veriniz bakalım. Şöyle rahat rahat hasbuhal edelim. Neymiş bu İslam? Evvela Kur'an-ı Kerim'e hep beraber bakıyoruz muhterem Müslümanlar. Cenab-ı halik -ı Zülcelal Hazretleri, Allahu Zülcelal'in zatına giden, rızasına giden, cennetine giden, cemaline giden, tek yoldan bahsediyor. Estaizu billah. İnned dîne islâm. Tamam mı? Muhterem cemaat. İnned dîne indellâhil islâm. Allah nezdinde tek din... İslam'dır. Ne Hristiyanlıktır, ne Yahudiliktir, ne Budizm'dir, ne Behailiktir, ne falandır ne falandır. Artık içinizde gençlerden meraklı olanlar var. Birçok din tarihinde dinlerden, meslek ve mezheplerden haberi olup malumatı bulunanlar var. Ben fazla vakit zayi etmiyorum. Yeryüzünde bugün en çok tebası olan, tabiini olan Hristiyanlık, Musevilik ve İslam. Sonra bir de dinsizlik. Muhterem şunlar, Mevlamız cemiyetimizi muhafaza bursun inşallah. teala. Bütün bunlara karşılık Allahu Zülcelal ve Kemal Hazretleri yegane peygamberi, Hatemül Enbiya olan Nebi Zişan Efendimize Kur'an'ında böyle buyuruyor Es-sayyid billah. İnneddîne indallâhil İslam. Allah nezdinde makbul, geçerli, tek din, hidayet yolu, tevfik yolu, saadet yolu, ebedi kurtuluş yolu tektir, o da İslam'dır. Hakka teslim olmak, Allah'a teslim olmak, gerçeğe teslim olmak ve hakiki teslimiyet ve müsalemet manasına gelen İslam dini. Muhterem Müslümanlar, 1400 küsur sene evvel Peygamber Efendimiz sallallahu Teala aleyhi ve sellem hazretleri Arafat'tadır Haccetül veda diyoruz o hacca Peygamber Efendimizin son haccıdır Devesinin üzerindedir Hoca kardeşlerimizin evlatlarımızın Minberlerde kürsilerde hatta radyolarda Uzun uzun şerh ve beyanında bulunduğu veda hutbelerini irad ediyorlar Peygamber Efendimiz Veda hutbeleri Tercüme edilmiş Birçok kardeşlerimizin evinde levha olarak takılı Veda hutbesinin meali, tercümesi, Türkçesi Evlerde levha olarak takılı Okuyunuz Tefekkür ediniz Tezekkür ediniz Manası üzerinde düşününüz Ezelden ebede insanlığı saadete götürecek dolu dolu tavsiyeler Muhammedî vasiyetler var içerisinde O Devesin üzerinde rahmenin iri kayalarının arasında Veda hutbesini irade ederken Peygamber-i Zişan Efendimiz şakakları terlediği ve devesi çöktü. Veda hutbesini okurken Peygamber Efendimiz'in devesi çöktü. Kaldırdılar, deve tekrar çöktü muhterem Müslümanlar. Ve Peygamber Efendimiz bu hadisenin hemen içinde akabince ayeti kerimeyi okudular. Sahabe biliyorlardı ki Peygamber Efendimiz'e vahiy geldi. Muhterem Müslümanlar, Allah Resulüne gelen vahinin yedi nevi, yedi nevi vardır. Biri de böyle geldiği zaman deveyi çökertir idi, evet. Zeyd ibn Sabit Hazretleri öyle diyor, vahiy geldiği zaman bazen Peygamber Efendimiz mübarek başını benim dizim üzerine kordu diyor. Vahyin sikletinden kemiklerimin kütür dediğini hissederdim diyor. Allah'ın Resulü okudular. Estaizu billah. El yevme ekmeltu lekum dínekum. Ve etmemtu aleykum ni'meti. Ve razıytu lekumul islâme dîna. Muhterem Evet. Cenab-ı Hak. Peygamber Efendimizin. Vefatına 80 gün falan kala muhterem Müslümanlar. Haccatül Veda'dan dönüşünden sonra yavaş yavaş rahatsızlanmaya başladılar. Allah'u Zülcelal'e dönüş emareleri, işaretleri görülmeye başladı. Ve muhterem Müminler اَلْ يَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةِ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ د۪ينَ ayeti nazil olunca sahabenin büyükleri gözyaşlarıyla ağlıyorlardı bir taraftan Cenab-ı Hak buyuruyor bugün dininizi ikmal ettim nimetinizi tamamladım ve sizin din olarak müslüman olmanızdan dininizin islam olmasından ancak razı oldum ancak kainatta geçer akçe, gerçek din İslam'dır buyuruyordu. Nimetinizi tamamladım, dininizi ikmal ettim geçince, Hz. Ebubekirler, Hazreti Ebu Hz. Ömer'ler, kibarı sahabenin gözleri yağmur gibi yaşlar dolu. O bir sahabeler, 124 bin civarında ashab-ı kiramdı. Niye ağlıyorsunuz ya Ebubekir, Bekir, ya Ömer? Cenab-ı Hak dinimizi ikmal etmiş. Nimetimizi tamamlamış. Ve biz Müslümanız hamdolsun. İslam dininden de razı olmuş. Siz ne ağlıyorsunuz? Muhtelar Müslümanlar, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer öyle diyordu. Efendiler, din kemal bulmuş, nimet tamamlanmış, ahir zaman peygamberinin vazifesi sona gelmiştir dediler. Onun için ağlıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ömrü Bitmek üzere olsa gerek Çünkü vazifesi tamamlanmış Din ikmal edilmiş artık Resulullah'ın Nezli Hakka dönmesi günü yaklaştığı için Görüşümüz inancımız bu olduğu için ağlıyoruz <gülüyor> Geliyorlar Peygamberi Zişan Efendimiz'e geliyorlar Ya Resulallah Ebu Bekir, Ömer ve emsali kibarı ashab böyle de derler. Ne buyurursunuz? Eh onlar fikirler ve görüşlerinde yanılmazlar buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bütün sahabenin neşesi buydu ya. Ashabi bi bi'eyyih miktedeytüm ihtedeytüm. Ya Kapı Camii'nin muhterem cemaati, Aziz Konyalılar Peygamber Efendimiz ashabını semadaki yol gösterici büyük yıldızlara benzetiyor. Sahabelerim semadaki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayete erer ve gerçeği bulursunuz diyor Resulullah. Sana mı uyuyacağım? Nefsinin esiri, şeytanın kulu, şehvetinin kölesi, ihtiyaç. İhtirasın uşağı ve hakeze ve hakeze. Demek Allah'ın yüce Resulünü, Nebiül Enbiya'yı bırakacağım, bütün sahabeyi sana uyacağım öyle mi? İnsü cin şahit olsun ki ben fahri kainatın yolunda kalacağım ve yolunda öleceğim muhteremim Hatta böyle demek de kafi değil, Medine'de öleceğim. Konyalılar dua ediniz. Tamam mı? Ben size elimi kaldırdığım her duamda dua ediyorum, siz de benim için dua edin. Evet ömrüm olduğu müddetle Rabbim Kapı Camii'nin kürsüsünden de gölgemi kesmesin. Sizlerle hasbuhal etmek benim imanımın gıdası, hayat suyudur benim için. Fakat akıbeti ömrüm fahri kainatın huzurunda olsun. Cennetül bakia gömülüyüm öyle istiyorum inşallah. O evet. Muhterem Müslümanlar. Evet. Hazar, cemaatın cemaatin hocanın üzerinde hakkı olduğu gibi hocanızın da cemaat üzerinde hakkı vardır. Eğer benim hakkıma riayet etmek istiyorsanız böyle dua edeceksiniz. Elbette ömür istiyoruz muhterem müminler. Ben her zaman latife ediyorum. Ladik'te de herhalde söyledim konuşmamda üç şey için mevladan ömür istiyorum. Zatına kulluk için, şeriatı tebliğ için, bir de ömre ve hac Medine'de ölmek için ömür istiyorum tamam mı? Üç şey için ömür istiyorum. Yoksa yoksa bu kadar taassul etmiş, leşi çıkmış dünyadan murad almak için yarım saat dahi ömre talip değilim müminler. Konyalı kardeşlerim, bu kadar kokmuş ve taahhun etmiş dünya için, dünyada şöyle yapsam, böyle yapsam diye yarım saat dahi ömür istemiyorum. Dünya dünyacıların olsun. Ama ben Ahmet ağamızdan da naklederek size söyledim. O gün cemaatte bulunanlar dinlediler, sonra KON TV'de seyredenler dinlediler. İyi gün göreceğiz, öyle öleceğiz inşallah. Allah Allah. Muhterem Konyalılar. Aydan arza kadar kainatı İslam'ın kuşattığı bir günü göreceğiz. Öyle öleceğiz inşallah. <gülüyor> ha, hocam sen demek böyle bir hayal peşindesin. Adamlar büyüğü küçüğü, yaşı kurusu, kuvvetlisi, alimi cahili birleşmişler. Hepsi adeta hudutlara çizilmişler İslam'ı katiyetle buraya sokmayız diye uğraşıyorlar. Yani İslam diyemiyorlar da şeriatı İslami düzeni buraya sokmayız diyorlar. Onu ben değil Konyalılar Allah isteyecek. Meseleyi yanlış vaz etmeyin. Onu ben değil Allah isteyecek. Sahibi isteyecek onu. Ve şarttan garba, şimalden cenuba, kulubul ibad, beyne usbuaynı min Rahman, yukallibuha keyfe yaşa. Dört buçuk beş milyarın kalbi Cenab-ı Hakk'ın yedi kudretindedir. Mevla kalplere hidayet verecek, gönül kapılarını şakır şakır açacak, bütün ruhlar İslam'ın nuruyla bir gün yıkanacak inşallah. Teala. Öyle olunca, yani arzdan değil, arştan bekleyince, sadece sizden niyazım şu, kardeşlerim olarak, evladınıza kıymayın diyorum, Konyalılar. Aziz Konyalılar, mübarek Konyalılar, kıymetli kardeşlerim, evladınıza kıymayın, neslinizden, neslinizden arşa el açan, Kur'an'a çelik pençesiyle bağlı fahri kainat yolunda başımda kılımadı diyecek baş, başım olsa feda olsun diyecek yavrular, gençler, iman ehli yetiştirin ki o vakit İslam en ufak bir sancıya meydan vermeden gönülleri fethedecek, ruhları yıkayacaktır teala Çünkü geleceğimiz gençliğimizdir, yeni neslimizdir muhterem Müslümanlar. Onun için Kur'an kursları diyoruz. Onun için imam hatipler diyoruz. Onun için ilahiyat fakülteleri diyoruz. Onun için mecburi din dersleri diyoruz. İlkokulun birinci sınıfından fakültenin son sınıfına kadar. Çünkü memleket evladının olmadığında ne olur muhterem Müslümanlar? Olmadığında yani İslam ve Tevhid akidesi Kur'an nuru olmadığında ne olur? Cemiyet her cumhur olur muhteremimiler. Ya gördüğünüz gibi olur cemaati Müslüman. Ya İslam zayıflarsa bir belde de şu cennet vatanın haline bakın muhteremimiler. Ya Van'dan Edirne'ye, Kars'tan Muğla'ya cinayetler, şakavetler yurdu haline getirilmiş durumda. Yanan ormanlardan bombaların dağıttığı beyinlere varıncaya kadar. Yavrucağız, küçücük çocuklardan tutunuz. yıkılan haneler, sönen çıralar, dul kalan kadınlar, babasız annesiz kalan yavrular ve hak eda ve hak eder. Muhterem Müslümanlar, Rabbimiz Müslümanların geleceğini büyük bela ve afetlerden muhafaza buyursun inşallah. Evet. Akif, koca akif bu şahadetler ki dinin temeli yurdumun üstünde benim Ebedi inlemeli diyor. Hakikaten bu şehadetler, bu ezanlar, bu cemaatler, bu mabetler, bu iman ehli sabahı haşre kadar bu cennet vatanda keder görmesin. Cenabı ı, -ı Zülcelal, ve i Zülcelal وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ diye buyuruyor. Sizin için ancak İslam dininden razı oldum buyuruyor. Diğer ay-i cellede, evvela ayetleri okuyorum muhterem Müslümanlar, diğer ayet kerimeden es billah ve men yebtaghi ve huwa fil min Eğer bir kimse gün kadar açık İslam dinini bırakır da İslam'ın dışında başka bir din ve yol seçmek isterse felen yuqbalemin mahşerde hiçbir hali ve ameli Allah tarafından kabul edilmeyecektir ve huwa fil ahireti min ahirette ebedi huslana gömülüp mahvolup gidecektir. Otur. Otur şimdi. Otur öyle şimdi onun sırası değil. Otur. Usul bilmediği için. Evet efendim. Muhterem İmiler, dünyada İslam'ı, dünyada İslam'ı seçmeyip de Allah'ın rızası yolunda yürümemişse eğer, yarın mahşerde, yaptığı hiçbir şey Mevla'ca kabul edilmeyecektir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de fahri kainatın yoluyla Allahu Zülcelal bize İslam'ı şöyle de ifade ediyor bakınız. Ya eyhellezine amenut takullaha hakkatukatihi ve la tamutunna illa ve entum muslimun. Muhterem kardeşlerim, Allahu Zülcelal'in buyruğu: Ya eyhellezine amenut takullaha hakkatukatihi Allah'tan nasıl layıksa, nasıl gerekiyorsa öylece korkunuz. Velatemutun da illa vaentum muslumun ve ölürken de ancak müslüman olarak ölünüz. Konyalı kardeşlerim, Tahir Hoca kardeşinizin nasihatı, tavsiyesi ve vasiyeti değil, Allahu zülcelal'in Kur'anı hakim'in emri. Ey iman edenler Allah'tan hakkıyla Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa öyle korkunuz. Şu halde Allah içki içmeyin diyor. Gençler içkiye uyuşturucuya yaklaşmayın. Allah zina etmeyin diyor. Delikanlılar zinadan fuhuş ve sefahatten sakının. Allah faiz yemeyin diyor. Ya eyühellezina ma min riba in eğer müminlerseniz Allah'tan korkun ve devri cahiliye'den kalan faizi terk edin, ribayı terk edin, faizlerinizi almayın. İslam'dan evvelki faizlerinizi İslam'a girdikten sonra artık İslam faizi katiyetle haram kırıyor. Haramı li aynihi diyoruz buna muhterem Müslümanlar halal diyen dinden çıkar. Rabbimiz muhafaza buyursun. Allah ve Rasulü ve İslam'la rabıtaları yakın kopmuş olur muhterem müslümanlar. İslam'da Kur'an'da, hadiste Allah yolunda faiz, kat'iyetle riba haramdır. Böyle olunca feillemtefalu fezenu biharbin min Allah ve Rasuli. Eğer bu söze kulak vermezseniz, faiz ve ribayı terk etmezseniz Allah ve Resulü'ne harbe hazır olunur. <gülüyor> Dostlardan biri öyle diyor. Sakalıta şurada bir hacamca diyor, faiz alıyor diyor. Ya hacamca nasıl alıyorsun bunu dedim diyor. Yahu kolay kazanç diyormuş. Muhterem Müslümanlar. Ya yahu kolay kazanç e beyim diyormuş. Kolay kazanç. Yok. İslam'da öyle kolay kazanç yok. El emeği, alın teri ve çalışarak hak edeceksin. Öyle şey yok muhterem Müslümanlar. Tamam mı? İslam, sahi dinidir, gayret dinidir, cesaret dinidir, şecaat dinidir. Ve durmadan, dinlenmeden hem dünyasını imar etmek hem de ahiretini mamur kılmanın. ...çalışmasını, sayini, gayretini emrediyor. Yoksa muhterem Müslümanlar... ...Cenab-ı Hakk'a asi olarak... ...servet toplayanlar... ...yarın... ...Elmallı Hamd Efendi Merhum'un... ...tefsirinin mukaddimesinde... ...ifade ettiği gibi... ...kanunla uyanmayanlar... ...kanun da uyanacaklar diyor. Elmallı Merhum... ...kanunla... ...yani ilahi nizamın... ...haramdır, yaklaşmayın dediğine... ...bugün kulak vermezse... Kanun demek orada mahşerde, Allah'ın huzurunda cehennemin gümbürtüsünü duyunca uyanacaklar. Ama fayda verecek mi dersiniz? Yüce Rabbim sen bizi o günün husranından muhafaza et diyoruz. <gülüyor> Muhterem Müslümanlar, ancak Müslüman olarak ölünüz diyor Kur'an-ı Kerim ve şöyle devam ediyor bakınız. Estaizu Billah وَا تَصُمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا la تَفَرَّقُوا wa'tassimu bihablillahi cemian ve la tefarraqu Bir buçuk milyarınız 57 İslam devletiniz küşüğünüz büyüğünüz ezelden ve ebede habl metini hak olan Kur'an-ı İslam'a, Hazreti Muhammed'in sünnetine sarılınız, ayrılmayınız. Ben cemaatıma 45. senedir bunu söylüyorum muhterem semalar. Tamam mı? 45. sene oldu yani resmiyet resmî kürsüye çıkışım 1950 evet tam 45. sene 50'yi de sayacaksınız tabii evet muterem Simalar 45 senedir Rabbi zülcelalim şahit bunu söylüyoru Allah'ın habli metini ne demektir Kur'an'a sarıldınız Allah'ın habli metini olan İslam'a sarıldınız Allah'ın habli metini olan imana sarıldınız. Allah'ın yegane habli mes'uni olan Hazreti Muhammed'in sünnetine sarılınız de, ve hakikate ve la düşmeyiniz, çekişmeyiniz, ayrılmayınız. Çünkü diğer ayetlerde ve atii'ullaha ve rasuluhu ve la ve inna Allahu Ey müminler, ciddî İslam'da ...şeriat yolunda... ...iman ve aşk yolunda... ...Allah ve Resulüne itaat ediniz... ...vela tenaze'u... ...niza çıkarmayınız... ...Koyunyalı Kardeşlerim... ...İslam... ...İslam tefrikayı... ...İslam çekişmeyi... ...İslam niza'ı katliyetle reddediyor... ...hepiniz... ...bir kafa... ...bir kalp... ...bir ruh... ...ve tek yumruk... ...tek kuvvet olarak... Cenab-ı Hakk'ın kopmayan ipine sımsıkı sarılınız. Eğer dağılır tefrikaya düşerseniz, fetefşelû aranızdaki rabutalar kopar ve <gülüyor> hukum kuvvetiniz buradaki rihin manası kuvvetiniz, heybetiniz, cesaretiniz gider ve sonunda düşmanlarınızla karşıyım malûb olursunuz. Vasbiru, birbirinize tahammül edin, sabredin. İnnallâhe mâ sabirin. Allahu u Zülcelal, sabreden, geçinen, sevişen, kaynaşan, birbiriyle kucaklaşan, ülfet eden müminlerle beraberdir diyor Kur'an-ı Kerim. Muhterem Müslümanlar, derslerimizde münasebet aldıkça söylüyoruz. Kur'an-ı Kerim'in de mesleki bu. Mühim şeyleri, ayatı ilahiye İlahiye, Kelam-ı sübhani, bir daha tekrarlıyor, bir daha tekrarlıyor. Biz de tekrar söylüyoruz. O koca kalın halatları biliyorsunuz muhterem Müslümanlar. Evvela lifler, sonra sicimler, sonra kendirler, sonra o da birbirine bükülerek büyük ve kalın halatlar meydana geliyor. 300 bin, 280 bin tonluk şilepleri rıhtıma bir defa çekti mi devinemiyor bile. Eğer gerçekten, gerçekten arz üzerinde mesut millet olarak kalmayı isterseniz o çelik halatların difleri gibi birbirinize güveneceksiniz, dayanacaksınız, kucaklaşacaksınız, sevişeceksiniz. Çünkü neyi taksim edemediniz? Vatan bizim, memleket bizim, güzel inanç bizim, yüksek ahlak bizim, arşın sahibi bizim Rabbimiz, kainatın rehberi Hazreti Muhammed bizim peygamberimiz. Öyleyse... Niza ve tefrikayı bırakacağız muhterem Müslümanlar. İsterseniz buna şöyle bir misal de vereyim bakınız. Vahdesimu bihabdillahi cem'i andan alarak ki İslam, İslam üzerinde duracağız inşallah muhterem Müslümanlar. Şu İslam'ı bir konuşalım bakalım. Seven niçin seviyor, o bir kaçan niye kaçıyor acaba kıçını çevirip de muhterem Müslümanlar. Bunu bir beraber hasbuhal edelim bakalım. İslam, evet. Bir zat vefat edecekmiş, 12-14 kadar evladı varmış, muhterem Müslümanlar. Ve tesumu bihablillahi cemian diyorum ya, hepiniz Allah'ın kokmayan ipine sarıldınız. Misalle söyleyince daha güzel anlaşılıyor. Hakim, vefatı anında çocuklarını çağırıyor. Çocuklar diyor bana, güzel düz değnekler kesin gelin diyor. 15-18-20 tane değnek kesip getiriyorlar. 12-14 evladı etrafına toplanmışlar. Kendisi de şöyle yavaşça dizinin üzerine gelmiş. Değneğin birini alıyor böyle çat diye kırıyor muhterem efendiler. Bir daha verin diyor. Çat diye tekrar kırıyor. Bir daha verin diyor. Çat diye tekrar kırıyor. Şimdi 14 tane değneyi birbirine sarın, bağlayın diyor. 14 tane değneyi bağlıyorlar birbirine. Kendi kıramıyor. En güçlü oğluna veriyor. Kıramıyor. Üçünüz kırın diyor, kıramıyor. Beşiniz kırın diyor, kıramıyor. Evlatlarım diyor, benden sonra size en ciddi vasiyetim bu değneklerin birbirine bağlandığı gibi vahdeti muhafaza edeceksiniz. Bir ve beraber olacaksınız. O akıt ebedi düşmanlı sizin hakkınızdan gelemez diyor. Vahdet, birlik, beraberlik, sevgi, muhabbet, kaynaşma, teavun. Bunların üzerinde gelecek derslerimde duracağım muhterem Müslümanlar. Şu halde İslam milleti Bir buçuk milyarıyla Bu hakimin dediğini Tutacak muhterem Müslümanlar Çünkü her seferinde söylüyorum Arşımız bir Allahımız bir Tarihimiz bir, kanımız bir Canımız bir, imanımız bir Ecdadımız bir, vatanımız bir Ayımız bir, güneşimiz, yıldızlarımız bir Toprağımız bir, nehirlerimiz, pınarlarımız bir Gaye ve hedefimiz bir Şu halde neden cennet vatanımızda tefrikaya düşerek birbirimizin başını yiyelim? Neden birbirimizi rahatsız edelim? Neden düşman bizim huzurumuzu kaçırsın? Neden muhterem Müslümanlar tehdit altında olalım? Gerçek vahdeti koruyacağız. Muhterem Müslümanlar, buraya bir misal daha, Ayy Madem mademki münasebet aldı, evvelce duyduğunuz bir misal daha buraya ekliyorum, sonra geçiyorum, bakınız. Hani derslerimde söylüyorum ya muhterem Müslümanlar. Adamcağız kalkmış diyor ki... ...bugün her günkünden... ...daha çok birlik ve beraberliğe muhtacız. Doğrusuz, Bugün her günkünden daha çok... ...birlik ve beraberliğe muhtacız. O belli bir şey. Fakat... ...bize asıl gayeyi söyle beyefendi. Nerede bir nerede beraber olacağız... Nerede? Nerede? Hangi gaye ve maksadın, hangi ışık ve nurun etrafında toplanacağız? Bunu söylesene. Bugün, bugün her günkünden daha çok birlik ve beraberliğe muhtaçız. Bu hakikati kimse inkar edemez. Ama mecbursun şunu söylemeye. Burası cennet vatandır, Müslüman Türkiye'dir tamam mı? İslam'ın etrafında birleşmeye mecburuz. Kur'an'ın etrafında birleşmeye mecburuz. Allah'ın nizamının etrafında birleşmeye mecburuz. Hazreti Muhammed'in etrafında birleşmeye mecburuz. Tamam mı? Geçmişimizin, tarihimizin getirdiği gerçekler Osmanlı ecdadımız dedelerimizin orfü, adeti ve gelenekleri etrafında birleşmeye mecburuz diye söylemeye mecbursun. Milletin evladını muallakta bırakma. Nerede birleşeceğini yolunu da açıkça söyle ki yavrular memleket evladı kucaklaşsın, kaynaşsın, ezeli ve ebedi nurun pervanesi olarak avize-i İslam'ın etrafında gaye ve maksadına, hedefine yönelmiş olsun. Muhterem Müslümanlar, burada şöyle bir şey de ifade etmek istiyorum bakınız. Birlik ve beraberlik deyince Kuşlar Tuzağa düşerler Kapı Camii'nin muhterem cemaati, O içinizde avcılık yapan varsa Bilir, iyi bilir O ip tuzak i̇şte Üzerinde ilmeçleri vardır Böyle ilmeçleri vardır Yüzlerce binlerce ilmeç konmuştur Balığın tuzağı ayrı Kuşun tuzağı ayrı Yaban domuzunun tuzağı ayrı muhterem sumalar. Her mahlukun ayrı tuzağı var. Güvercinleri avlamak için avcı binlerce ilmeci olan tuzağı sermiş bir yere. Üzerine sap saman koymuş. Onun üzerine yemi atmış. O içerisindeki ilmeçler pek kuşun idrakine hitap edecek kadar dışarıda değil. Fakat binlerce kuş gelip de böyle gür diye konuyor. Bu Aic i Bastami öyle diyor. Eğer tuzağa tutulmak istemezsen yeme tamam etme diyor. Tamam mı Konyalı kardeşim? Eğer tuzağa tutulmak istemezsen yeme tamam etme diyor. Yem dünya burada. Eğer yeme tamam edersen tuzağa mutlaka düşeceksin. Kurtulman mümkün değil. Kuşlar konunca tabii yem yemeye dalıyorlar. O yem yeme esnasında her birinin tırnağının kancası birer ilmeç, birer ilmeç geçiyor ve çekince de o ilmeç oturuyor. Kuşlar neticede bakıyorlar ki da karınları doymadan hepsi tırnağından tutulmuşlar, tuzağa girmişler. Kanat çırpmanın, çırpmanın, çarpınmanın, devinmenin, ah çekmenin kıymeti yok. Vaktinde bu yeme tamah etmeyeceksin, bu tuzağa girmeyecektin. Madem ki tuzağa girdin, akıbetin bu. Muhterem müminler, ezanımızda okunuyor tabii. Kuşların içinden bir akıllısı çıkıyor. Arkadaşlar diyor, hepiniz durun. Duruyorlar. Hepiniz dinlenin. Şu terlerinizi bir alıştırın. Telaşın manası yok. Bu iş şuur ister bu iş temkin ister. Bu iş kâli irade ister. Bu iş beraber karar vermek ister. Bu hakikate vakıa. Öyle özür diliyorum. Serserice ve tek tek hareketle bu tuzaktan kurtulmak mümkün değil diyor kuş. <gülüyor> Muhterem Müslümanlar, hepsi dinleniyorlar. Ben diyor şimdi size komut vereceğim. Hepiniz birden kanat çırpacaksınız. Tamam mı diyor? 3000 tane kuş bir, iki, üç diyeceğim. Üç deyince beraber kanat çırpacaksınız diyor. Muhterem müminler. O akıllı kuş komut veriyor. Bir diyor hazırlanıyorlar. İki diyor kanatları açıyorlar. Üç diyor kanat çırpıyorlar. Binlerce kuş beraber kanat çırpınca yerden tuzağı da beraber kaldırdıkları gibi havalanıyorlar. Avcının Avcının, tazısının, saçmasının, kurşununun, şahininin Ulaşamayacağı bir dağın başına kadar Tuzağı götürüyorlar Gagalarıyla, kesmek, kemirmek suretiyle Rahat rahat hepsi tuzaktan kurtuluyor Muhterem bimler, Biz iman ehliyiz elhamdülillah Biz İslam neşesiyle doluyuz Şayet bir tuzağa kanadımız tutulduysa Evlatlarımızı yetiştirerek, imanlarımızı gür hale getirerek, Allah'u Zülcelal'in arşına elimizi açarak, dualar ve senalarla Rabbi Zülcelal'imize ilticalar ederek, kötünün kötü olduğunu tespit ederek, hakkın hak olduğunu bilip, gönlümüzden ona sımsıkı sarılarak beraber kanat çıkmış olacağız ki bütün fenalıklar ve kötülükler eteğimizden silkinmiş olsun ve gelecekte göreceğimiz çok hayırlı, çok nurlu, çok sürurlu günlere Rabbimiz bütün ehli imanı kavuştursun inşallah teala. <Gülüyor> Muhterem Müslümanlar ayet-i mana vermiş olayın sonuna kadar Esen yed billah ve tasmu bi hablillahi cemian la teferru müminler ...Allah'ın kopmayan ipi İslam ve Kur'an'a sımsıkı sarılın, ayrılmayın. وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ عَدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعَمَّتِهِ اِخْوَانًا O günü zikredin ki ey Eus ve Hacreç kabileleri, ey inananlar, o günü zikredin ki aranızda asırlanmış kan davaları, tefrikalar, cinayetler, şakavetler vardı... İslam gelince kalbinizdeki bu kötü niyetleri sökerek aldı. Zulmetin yerine nuru ikame etti. Şirkin yerine aşk ve iman ve sevgiyi getirdi. Fa asbahtum bi ni'metin Asırlardır devam eden düşmanlıklar bir anda kardeşlik, ülfet, yardımlaşma ve sevgiye inkılap etti. Ve kuntum ala şefahufetin minen nar. Fe minha. O günü zikredin ki Ateşin kenarına kadar... Cehennemin uçurunun kenarına kadar gelmiştiniz. <gülüyor> İslam ve Kur'an ve Hazreti Muhammed elinizden tutarak... Sizi sahili selamete çekti de... Allah'ın tevfik ve lütfuna mazhar olarak... Ateşten ve acaptan kurtuldunuz diyor Kur'an-ı Kerim. <gülüyor> Muhtememiler... Ben ezanımızda bittiğine göre şunu söylemek istiyorum. Şimdi memleketimizde hakikaten sevilmeyecek hadiseler var. Bunları ayrı ayrı konuşmaya lüzum yok. Hepiniz evinizde dinliyorsunuz. Çare bulmak isteyenlerin söylediği laflarsa laftan ibaret kalmaktadır. Yıllardır ve yıllardır. Evet. Bu işe şöyle çare bulacağız. Böyle çare buluyoruz falan. Maalesef muhterem Müslümanlar. Maalesef. Maalesef ve bu gittikleri yolda bu işe çare bulmaları da mümkün değildir. Ancak bu necid milletin, bu aziz milletin bir kurtuluş çaresi var. O da iman ve aşkla kardeş olmak. Kardeş olmak. 635 yıl Osmanlı neşesiyle ondan evvel Büyük Selçuklarak'la dayanan iman tarihimize güzelce bir bakmak suretiyle Gerçek kardeşliğin, gerçek sevginin, gerçek saygının, gerçek kucaklaşmanın, gerçek affedilmenin, gerçek affetmenin kaynağı, menşei, pınarın başı neresi ise ve ben her sene dersimde bunu tekrarlıyorum. Bütün müesseseleriyle İslam demedikçe sonunuz daha korkunç olacaktır diyorum. Mütevelli miler. Tahir Hoca kardeşiniz olarak tekrarlıyorum. Bütün dertlerin bir tek devası var. İslam'dır, Kur'an'dır, imandır, aşktır, uhuvvettir, sevgidir, Allah'a yöneliştir. Hazreti Muhammed gibi rahmetellil alemin olarak gönderilen Yüce Nebi'nin, Ali Peygamber'in açtığı çizgi çığır ve gösterdiği yolda birbirimizi affedip bağışlayarak pırıl pırıl melek haslet Müslümanlar olmanın yoluna bakacağız. Cenab-ı Hak hidayet ve tevfikini cümlemiz için mukadder kılsın, müyesser kılsın. Nefsimizin, şeytanın ve şerir mahlukatın şerrinden muhafaza buyursun. İnşaallahu teala Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti ama yasıfun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin el-Fatiha.